Fatır Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, fatır olan Allah'adır, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan O'dur. Yaratışta, yaratılmışlarda dilediğini artırır O. Hiç kuşkusuz Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın insanlar için açıp yaydığı rahmeti hiç kimse tutup kısamaz. Onun tutup kıstığını ise ondan sonra salıp açacak yoktur. Azizdir o, hakimdir. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah'tan başka yaratıcı mı var? Sizi gökten ve yerden rızıklandırır, ondan başka ilah yoktur. Hal böyleyken nasıl oluyor da yüz geri çevriliyorsunuz? Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önceki Resuller de yalanlanmıştır. Bütün işler ve oluşlar Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Allah'ın vaade haktır. O halde iğreti dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı, o çok gururlu sizi Allah ile aldatmasın. Şu bir gerçek ki şeytan sizin için bir düşmandır. O halde siz de onu düşman tutun. Hiç kuşkusuz o kendi hizbini cehennem yaranından olmaları için çağırır durur. Küfre sapanlar için şiddetli bir azap vardır. İman edip hayra ve barışa yönelik ameller işleyenlere gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül olacaktır. Ya o kişi, yaptıklarının kötülüğü kendisine allanıp pullanmış da onu güzel görüvermiş. Doğrusu şu, Allah, Dilediğini, dileyeni saptırır. Dilediğini, dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. O halde canın onlar için üzüntülere dalmasın. Hiç kuşkusuz Allah onların ürettiklerini ortaya koydukları oyunları çok iyi bilmektedir. Allah odur ki rüzgarları gönderdi. Rüzgarlar bir bulut kaldırır. Derken onu ölü bir beldeye sevk ettik de, Ölümünden sonra toprağı onunla hayat verdik. İşte ölümden sonra dirilme de böyledir. Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, Onur ve yüceliğin tümü Allah'ındır. Temiz ve güzel kelime ona yükselir. Ayra ve barışa yönelik amel de o kelimeyi yüceltir. Kötülükleri kuranlara, Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, Onlar için şiddetli bir azap vardır. Ve böylelerinin tuzağı tarumar olur. Allah sizi bir topraktan sonra bir siperimden yarattı. Sonra sizi çiftler haline getirdi. Onun ilmi dışında bir dişi ne hamile olur ne de doğurur. Yaşayan bir varlığa daha çok ömür verilmesi de onun ömründen biraz azaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bu Allah için gerçekten çok kolaydır. İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu giderir. İçimi hoş ve rahattır. Şu tuzludur, acıdır. Ama hepsinden de taze et yersiniz. Giyip takınacağınız bir süs çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip aramanız ve şükredebilmeniz için gemilerin denizi yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı buyruk altına almıştır. Her biri belirlenen bir süreye kadar akıp gidiyor. İşte Rabbiniz Allah bu, mülk ve yönetim O'nundur. O'nun berisinden yakardıklarınız ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Onlara çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar da size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları ortak koştuğunuzu inkar ederler. Hiç kimse sana, habir olan Allah'ın verdiği gibi haber veremezsin. Ey insanlar, siz Allah'a yönelmiş yoksullarsınız, Allah ise mutlak gani, mutlak hamiddir. Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir. Ve bu, Allah'a hiç de güç gelmez. Hiçbir günahkar, bir başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen, onu taşımaya çağırsa bile, kendisinden hiçbir şey yüklenilmez. Akraba bile olsa. Sen ancak Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Arınıp temizlenen kendi benliği için arınıp temizlenir. Dönüş Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla ışık da bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık da aynı değildir. Diriler de eşit olmaz, ölüler de. Allah dilediğine, dileyene işittirir. Ama sen kabirlerdekilere eşittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şu bir gerçek ki biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Resulleri onlara açık seçik mesajlar, sayfalar ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım ama nasıl oldu benim azabım? Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da yollar var beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollarda var. Aynı şekilde insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da muhtelif renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir Allah azizdir, gafurdur Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar Kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler Asla batmayacak bir ticaret umabilirler Çünkü Allah onlara ücretlerini tam ödeyecek Lütfundan onlara artırma da yapacaktır Gafurdur o, çok affeder, şekurdur Şükredenlere mutlaka karşılık verir Kitaptan sana vahyettiğimiz Kendinden öncekini tasdikleyici hakkın ta kendisidir Allah kullarından tam haberdardır Onları iyice görmektedir Sonra kullarımız arasından seçtiklerimizi Kitaba mirasçı kıldık İçlerinden öz nefsine zulmeden var Orta yolda gideni var Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçeni var İşte bu Büyük lütfun ta kendisidir. Adın cennetlerine girerler onlar. Orada altından bilezikler ve inci takınırlar. Orada giysileri ise ipektir. Şöyle derler. Hamdolsun üzüntüyü bizden gideren Allah'a. Rabbimiz mutlak gafur, mutlak şekurdur. Lütfuyla bizi durulacak yurda kondurdu. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmaz. Orada bize hiçbir usanç da dokunmaz. İnkar edenlere de cehennem ateşi var. Ne haklarında hüküm verilir ki ölsünler, ne de azapları hafifletilir. İşte böyle cezalandırırız tüm nankörleri biz. Feryat edip dururlar orada. Rabbimiz çıkar bizi de önceden yaptığımızdan başka şey yapalım. Barışa ve hayra yönelik iyi bir iş yapalım. Sizi biz öğüt alanın öğüt alacağı bir süre ömürlendirmedik mi? Uyarıcı da geldi size. Hadi tadın bakalım azabı. Zalimler için hiçbir yardımcı yok artık. Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. O göğüslerin özündekini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halefler yapan odur. Nankörlük edenin nankörlüğü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında öfkeden başka bir şey artırmaz Kafirlerin küfrü Hüsran ve yıkımdan başka bir şey artırmaz De ki Allah'ın berisinden yakardığınız şu ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana topraktan neyi yarattı onlar Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa onlara bir kitap verdik de Kendileri o kitaptan bir kanıt üzerinde midirler? Hayır Zalimler birbirlerini aldanıştan, aldatıştan başka hiçbir şey vaat etmezler. Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye tutuyor. Andolsun eğer çöküp giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Halimdir o, Gafurdur. Yeminlerinin tüm gücüyle Allah'a ant içmişlerdi ki eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse Ümmetlerin herhangi birinden çok daha doğru bir gidiş üzere olacaklar Fakat uyarıcı onlara gelince Bu onlara nefretle kaçıştan başka bir katkı sağlamadı Yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgahladılar Oysa ki tezgahlanan kötülük Sahibinden başkasını kuşatmaz Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar Allah'ın yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın Allah'ın yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar kuvvet bakımından bunlardan daha zorluydular. Göklerde de, yerde de Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Aliyimdir o, kadirdir. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hesaba çekseydi, Yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar, ecelleri gelinceye kadar erteliyor. Allah kullarını iyice görmektedir.